3 Ölüm 1 Sonbahardı Geniş yolda iki araba hızlı bir tırısla ilerliyordu. Öndeki posta arabasında iki bayan oturuyordu. Bunlardan biri zayıf ve solgun bir hanımefendiydi. Öteki ise yanakları al tombul bir oda hizmetçisiydi. Kısa ve kuru saçları rengi solmuş şapkasının altından dışarıya fırlıyor. O da parçalanmış bir eldiven takmış olduğu kırmızı eliyle Durmadan onları düzeltiyordu. Sık dokunmuş, yünlü bir şalın örttüğü iri göğüsleri, Sağlıklı ve genç oluşunun bir belirtisi gibiydi. Fıldır fıldır kara gözleri, kahçamdan hızla uzaklaşan tarlalarda geziniyor, Kah ürkek ürkek hanımefendisini gözlüyor, Kah tedirginlik içinde arabanın köşelerinde dolaşıyordu. Kızın tam burnunun önünde, Hanımefendinin asılı şapkası sallanıyordu. Dizinde bir köpek yavrusu yatıyordu. Yerdeki sandıklardan dolayı yukarıya kalkık ayakları, yayların sarsıntısı ve camların tıngırtısı eşliğinde hafifçe takırdıyordu. Hanımefendi ellerini dizlerinin üstünde kenetlemiş ve gözleri kapalı, arkasına yerleştirilen yastıkların arasında hafif hafif sallanıyor, hafifçe yüzünü buruşturarak için için öksürüyordu. Başında beyaz bir gece başlığı, narin beyaz boynunda ise açık mavi bir fular vardı. Gece başlığının içine doğru uzanan derin bir çizgi, kremle iyice düzleştirilmiş sarı saçlarını ortadan ikiye ayırıyor ve bu geniş çizginin ortaya çıkardığı derinin solgun beyazlığı, adeta ölümü çağrıştırıyordu. İncecik, biçimli yüzünü gevşekçe saran, pörsümüş ve biraz da sarıya çalan teni, yanaklarıyla elmacık kemiklerinin üstünde kırmızılaşmıştı. Kurumuş dudaklarında huzursuzluk seziliyordu. Seyrek kirpikleri kıvrımsızdı, ve yol için giydiği çuha sabahlık dinçliğini çoktan kaybetmiş göğsünde düz kıvrımlar oluşturuyordu. Gözleri kapalı olduğu halde yüzünde bir yorgunluk, kızgınlık ve uzun süredir çektiği acı hissediliyordu. Uşak, arabacık koltuğuna yaslanmış uyukluyordu. Post arabacısı ise neşeli bağırış çağrışlarla iyice terlemiş olan dört iri atı koşturuyor ve arada sırada başını geriye doğru çevirip, Arkadaki kupa arabasında atlarına bağıran arabacıya bakıyordu. Birbirine paralel geniş tekerlek izleri yolun kireçli çamurunda düz ve derin çizgiler bırakıyordu. Hava gri renkli ve soğuktu. Yoğun sis tarlalara ve yola yayılmıştı. Arabanın içi boğucuydu. Kolonya ve pudra kokuyordu. Hasta başını arkaya yaslayıp yavaşça gözlerini araladı. Çok güzel, iri, parlak, koyu renkli gözleri vardı. Hizmetçisinin ayağına hafifçe diyen mantosunun ucunu güzel, zarif eliyle sinirli sinirli itti. ''Bak işte yine'' dedi. Dudakları tuhaf bir biçimde çarpıldı. Mattyosha her iki eliyle mantosunun eteklerini topladı, güçlü ayakları üzerinde hafifçe doğrularak biraz uzağa kaydı. Taze yüzü kıpkırmızı olmuştu. Hastanın koyu renkli güzel gözleri hizmetçinin hareketlerini kıskançlıkla izliyordu. O da iki eliyle oturduğu yere dayandı, biraz daha arkaya oturmak için doğrulmak istedi ama buna güce yetmedi. Dudakları büküldü ve yüzü güçsüzlüğünü gösteren tatsız bir alayla büzüldü. Bari yardım etseydin dedi. Ah istemez istemez kendim de yaparım. Yalnız şu bohçalarını üstüme yığma lütfen. Tamam yeter beceremiyorsan bırak daha iyi. Gözlerini kapadı fakat aniden göz kapaklığını kaldırıp bir kez daha hizmetçi kıza baktı. Matryoşa ona bakarken kırmızı alt dudağını ısırıyordu. Hasta derin derin iç çekti fakat bunu tamamlayamadan soluğu kesilip öksürüğe dönüştü. Başını çevirdi, yüzünü buruşturarak elleriyle göğsünü kavradı. Öksürük geçince gözlerini yeniden kapadı ve hiç kımıldamadan oturmayı sürdürdü. Kupa arabası ve Python köye girmişlerdi. Matryoşa şalının altından çıkardığı tombul eliyle istavros çıkardı. ''Ne oldu?'' diye sordu hanımefendi. ''Konaklama yerine geldik efendim. Neden Staros çıkardığını soruyorum sana. Kilise gördüm de efendim.'' Hasta yüzünü cama döndü ve gözlerini kocaman kocaman açıp arabanın çevresinden dolaştığı büyük köy kilisesine bakarak usulca Staros çıkardı. Posta ve kupa arabaları arka arkaya yolcu hanının önünde durdular. Arkadaki kupa arabasından kadının eşiyle doktoru inerek posta arabasının yerine geldiler. Doktor hastanın nabzını tutarak, ''Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?'' diye sordu. Kocası ise Fransızca, ''Ee nasılsın hayatım, yoruldun mu, inmek ister misin?'' dedi. Matryoşa, onların konuşmalarına engel olmamak için torbalarını toplayıp bir köşeye bezülmüştü. ''Fena değil, her zamanki gibi.'' diye cevap verdi hasta. ''Siz gidin, ben arabada kalacağım.'' Kocası, arabanın yanında biraz daha kaldıktan sonra hanın kapısından içeri girdi. Matryoşa, arabadan atladı... Ve çamurların içinden parmaklarının ucuna basarak avlu kapısına doğru koştu. Hasta camın yanında dikilmekte olan doktora hafifçe gülümseyerek, ''Hastalığım sizin kahvaltı yapmanızı engelleyecek bir neden olmamalı.'' dedi. Doktor onun yanından önce yavaş adımlarla ardından koşarak kanın merdivenlerini tırmandığında, hanımefendi, ''Hiç kimsenin umurunda değilim, keyifleri yerinde. Onlara göre hava hoş nasıl olsa, ah tanrım.'' diye geçirdi içinden. İçeride doktoru karşılayan hastanın kocası neşeli bir gülümsemeyle ile ellerini ovuşturarak, ''Ne dersiniz Edward Ivanovic, kumanya sandığını getirmelerini emrettim, bu konuda düşünceniz nedir?'' diye sordu. ''İyi olur derim'' diye karşılık verdi doktor. Adam sesini alçaltıp kaşlarını kaldırdı ve iç geçirerek, ''Durumu nasıl?'' diye sordu. ''Söylediğim gibi İtalya şöyle dursun, Moskova'ya kadar dayanabilirse iyi, hele bu havada.'' ''Peki bu durumda ne yapmalı?'' Ah tanrım, tanrım dedi kadının kocası elleriyle gözlerini kapattı ve o sırada kumanya sandığını getirmekte olan uşağa dönerek buraya getir diye seslenmeyi de ihmal etmedi. Doktor pişmanlıkla omuz silkerek, yola çıkmamız hata oldu diye ekledi. Ama söyler misiniz ben ne yapabilirdim ki onu durdurmak için elimden gelen her şeyi yapmadım mı? Onu ikna etmek için bu seyahatin bize getireceği mali yükten geride bırakmak zorunda kalacağımız çocuklarımızdan ve işlerimin çokluğundan söz ettim ama o hiç kimseyi dinlemek istemiyor. Sanki sağlıklı biriymiş gibi tutturmuş yurt dışında oturma hayalleri kuruyor. Şimdi kendisine durumunu da açıklayamayız, bu onu resmen öldürmek olur. O zaten bir ölü, bunu anlamalısınız Vasili Dimitriç. Bir insan ciğerleri olmadan yaşayabilir mi? Üstelik bunun tedavisi de mümkün değil. Üzücü bir durum ama elden ne gelir? Bu durumda yapmamız gereken tek şey hiç olmazsa son günlerine olabildiğince huzurlu geçirmesini sağlamaktır. Ayrıca bir de papaz bulmamız gerekiyor. Ah Tanrım! Ona bunu söylemenin benim için ne kadar güç olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Ne olacaksa olsun, bunu ona söyleyemem. Ne kadar iyi biri olduğunu siz de biliyorsunuz. Doktor anlamlı bir ifade takınarak başını salladı. Siz yine de geri dönmek konusunda onunla konuşun dedi. ''Hiç olmazsa kışa kadar kalıp beklemenin doğru olacağına inandırmaya çalışın onu. Korkarım yolda daha kötü bir durumla karşılaşabiliriz.'' Bu sırada hancının küçük kızı, başına bir yelek geçirmiş, arka merdivenin çamurlu sahanlığında tepinerek, ortalığı çınlatan tiz sesiyle ''Aksi yuşa, hey aksi yuşa, hadi gel. Şirkinskili hanımefendiye bakalım, göğsünden hastaymış. Bunun için onu Avrupa'ya götürüyorlarmış. Ömrümde hiç veremli görmedim, bakalım nasıl oluyormuş.'' diye bağırıyordu. Aksiyuş'a eşikten atladı ve ikisi el ele tutuşup avlunun dışına doğru koştular. Arabanın yanına gelince adımlarını yavaşlattılar. Başlarını uzatarak perdesi inik camdan içeriye göz attılar. Hasta yüzünü onlara doğru çevirdi ama çocukların kendisine neden baktıklarını anlayınca kaşlarını çatıp arkasını döndü. ''Anneciğim'' dedi hancının kızı ve hızla geriye doğru çekildi. ''Eskiden ne kadar güzel bir kadındı, büyüleyiciydi. Şimdi ona ne olmuş böyle? İnsan bakmaya korkar.'' ''Gördün mü, gördün mü, aksi yuşa. ''Evet, ne kadar da zayıf.'' diyerek onu onayladı da yuşa. ''Hadi kuyuya gidiyormuş gibi yapıp bir daha bakalım.'' Yine arkasını döndü bak. Ama ben yine de gördüm. Çok yazık maşa. Öf, bu çamur da ne böyle diye mırıldandım maşa. Ardından dönerek gerisin geri avlu kapısına doğru koştular. ''Demek o kadar korkunç görünüyorum.'' diye içinden geçirdi hasta. ''Hemen hem de hiç zaman kaybetmeden yola çıkmalıyım. Çarşabuk iyileşirim yurt dışında.'' Bu esnada arabanın yanına yaklaşan kocası ağzındaki lokmayı çiğnemeyi sürdürerek "E nasılsın hayatım?'' diye sordu. Hasta ''Hep aynı soru'' diye söylendi içinden. Ama kendisi yemekle meşgul. Ardından dişlerinin arasından ''Fena değil'' demekle yetindi. ''Biliyor musun hayatım? Korkarım bu havada yola çıkmamız senin için daha kötü olabilir. Edward İvaniç de aynı kanada. Acaba dönsek mi?'' diyorum. Hastanın yüz hatları gerildi, susuyordu. Adam konuşmasına devam etti. Hani belki havalar açılır diyorum, yollar düzelir. Bu arada sen de biraz toparlanmış olursun. Sonra hep birlikte yola çıkarız. Affedersin ama keşke en baştan seni dinlememiş olsaydım. Şimdi çoktan Berlin'deydim ve de tamamen sağlığıma kavuşmuştum. Artık olanlar oldu Melih. O zaman bu olanaksızdı, bunu sen de biliyorsun. Şimdi bir ay daha dayan sen diyorum, sağlığın iyice düzelir. Ben de kalan işlerimi tamamlarım. Hem böylece çocukları da yanımıza alırdık. Çocuklar mı? Onlar sağlıklı, bense değilim. Ama anlamaya çalış hayatım, havaları görüyorsun. Ya yolda daha kötüleşirsen? Yani hiç olmazsa evinde... Anlamadım, evinde olursun da ne demek? Evinde ölürsün mü demek istiyorsun diye cevap verdi. Hasta sinirlenmişti. Fakat ölmek sözü onu korkutmuş olmalı ki, yalvaran ve sorgulayan gözlerle kocasına baktı. Adam gözlerini yere indirmiş susuyordu. Kadının dudakları birden çocukça bir duyguyla büzüldü ve gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Kocası mendille yüzünü kapatıp, sessizce arabadan uzaklaştı. Arabada yalnız kalan hasta, hayır dedi kendi kendine gideceğim. Ve gözlerini göğe doğru kaldırıp, ellerini göğsünde kavuşturdu ve kopuk kopuk sözcükler fısıldamaya başladı. ''Tanrım, bütün bunlar neden?'' Gözyaşları şimdi daha da artmış, uzun uzun ve hararetli bir şekilde Tanrı'ya dua ediyordu. Yüreğinde acı ve sıkıntı vardı. Gökyüzünde, tarlalarda, yollarda, yine aynı gri ve iç karartıcı hava ve yoğunluğu ne artan ne de azalan sonbahar sisi, yine aynı şekilde yoldaki çamuru, çatıları, arabayı ve gür, neşe dolu sesleriyle sohbet ederek arabayı yağlayıp, atları koşulmaya hazırlayan arabacıların gocuklarını sarıyor her yeri boz bir renge boyuyordu. 2. Araba yola çıkmaya hazırdı fakat arabacı henüz ortada yoktu. O, arabacıların kaldığı hizmetçi evine gitmişti. Evin içi sıcak, havasız, karanlık ve iç karartıcıydı. İçeride yaşamsal bir koku vardı. Pişmiş ekmek, lahana ve koyun postu kokuyordu. Birkaç arabacı konuk odasında oturuyor. Aşçı kız, taş sobanın yanında dikilmiş, yanındaki yataktaysa postların arasında bir hasta yatıyordu. Genç arabacı içeri girer girmez hastanın bulunduğu tarafa doğru yönelerek, Fiyadur amca, hey Fiyadur amca diye seslendi. Üzerinde bir gocuk vardı, kamçısını da kemerinin altına sokmuştu. ''Neden Fetka'yı soruyorsun, aptal?'' diye atıldı oradaki arabacılardan biri. ''Hadi git, arabada seni bekliyorlar.'' ''Çizmelerini isteyecektim.'' dedi delikanlı, ''Benimkiler parçalandı.'' Saçlarını yukarı doğru attı ve kemerine sokmuş olduğu eldivenlerini düzeltti. Tas sobaya yaklaşıp, ''Yoksa uyuyor mu?'' ''Hey, Fiyadur amca!'' diye bir kez daha seslendi. Zayıf bir ses, ''Ne var, ne istiyorsun?'' diye karşılık verdi ve solgun bir yüz yataktan aşağı sarktı. İri kemikli, zayıf, kıllarla kaplı, solgun bir el, siyrılmış paltoyu kirli bir gömleğin örtmekte olduğu sivri omuzlara giydirmeye çalışıyordu. ''Su bana kardeşim, ne istiyorsun?'' Delikanlı, su dolu maşrafayı uzattı. Yiyecektim ki Fetka'' diye söze başladı ve vücudunun ağırlığını bir ayağından diğerine aktararak, ''Şey, galiba bu yeni çizmeler sana gerekmez şimdi.'' Eğer giymeyeceksen onları bana ver dedi. Hasta yorgun başını parlak maşrafaya uzattı ve aşağı sarkık seyrek bıyıklarını kapkara suya daldırıp ağır ağır kana kana içti. Uzamış sakalları birbirine karışmıştı. Yuvalarına çökmüş, donuk gözlerini güçlükle yukarı doğru kaldırıp delikanlının yüzüne baktı. Suyu içtikten sonra ıslak dudaklarını silmek için elini ağzına götürmeye çalıştı ama buna gücü yetmedi. Dudaklarını paltosunun koluna sildi. Konuşmadan ve güçlükle burnundan nefes alarak gücünü toplamaya çalışıyor ve doğrudan genç adamın gözlerinin içine bakıyordu. Delikanlı, belki de başkasına söz vermişsindir diye devam etti. En önemli sorun, dışarıda sürekli yağmur yağıyor, benimse çalışmam lazım. Kendi kendime düşündüm, gidip Petka'nın çizmelerini isteyeyim, nasıl olsa ona gerekli değildir dedim. Ama belki de gereklidir, sen söyle. Aslanın göğsünden hırıltılar yükselmeye başladı, öne doğru iyildi ve gırtlaktan çıkan, ardı arkası kesilmeyen bir öksüreye boğuldu. Aşçı kız, tüm evi çınlatan öfkeyle, Neyine gerekli onun, iki aydır yataktan inmedi diye bağırdı. Nasıl öksürdüğünü görmüyor musunuz? Onun öksürüklerini işitince benim bile içime ağrılar saplanıyor. Artık onun işine yaramaz o çizmeler. Yeni çizmeleriyle toprağa gömülecek değil ya, onun vakti çoktan geldi, Tanrı günahlarını bağışlasın. ''Nasıl öksürüyor, baksanıza. Acaba onu başka bir yere mi taşısak? Duyduğuma göre şehirde bu tür hastaneler varmış. Yoksa böyle olacak gibi değil, evin bir köşesine yerleşmiş, başkasını düşündüğü yok. İçeride kımıldayacak yer kalmadı. Bir de temizlik istemezler mi insandan?'' O sırada posta başı içeriye seslendi. ''Ey, Seryoga, hadi arabanın başına gel, beyefendiler seni bekliyor.'' Seryoga yanıt beklemeden ayrılmak üzereydi ki hasta öksürükler arasında gözleriyle işaret ederek ona yanıt vermek istediğini belirtti. Öksürüğü dinip biraz dinlenince, Sen çizmeleri al Seryoga dedi ve ardından hırıltılı bir sesle, Yalnız söz ver öldüğüm zaman mezarıma bir taş alacaksın diye ekledi. Sağ ol amca çizmeleri alıyorum mezar taşını da söz alacağım. Hasta diğer arabacılara dönerek, Bakın arkadaşlar siz de duydunuz dedi güçlükle ve sözünü tamamlayamadan öne doğru eğilerek yeniden yapı boğuldu. Tamam duyduk diye onayladı arabacılardan biri. Git Seryoga seni bekliyorlar baksana postabaşı yeniden bu tarafa koşuyor. Şirkinskili hanımefendi ağır hasta. Seryoga ayağına büyük gelen parçalanmış çizmelerini hızla çıkarıp kerevetin altına fırlattı. Fyodor amcanın yeni çizmeleri ayağına tam gelmişti. Seryoga, çizmelerine baka baka arabaya koştu. Seryoga, arabacı yerine çıkıp dizginleri toplarken, elinde boya çanağı bulunan bir arabacı, ''Çizmeler de pek güzelmiş, dedi. Uzat da bir güzel parlatayım, bedava verdi, demek.'' ''Yoksa kıskandın mı?'' dedi Seryoga. Baltosun ucunu yukarıya doğru kıvırıp, döşemenin üstünde ayaklarının çevresinde savurdu. Sonra kamçısını sallayarak atları sürdü. De, hadi arslanlarım!'' diye bağırdı. Posta ve kupa arabası, İçindeki yolcular, bavullar ve çantalarla birlikte sonbaharın gri sisi içinde ıslak yoldan ilerleyerek gözden kayboldular. Hasta arabacı, evin boğucu havası içinde taş sobanın üstündeki yatağında kalmıştı. Öksürüğü bitmiş, tüm gücünü toplayarak duvara doğru dönmüş, sesi kesilmişti. Hizmetçi evine akşama kadar pek çok kişi gelmiş, gitmiş, yemek yemişti. Hastadansa hiç ses çıkmıyordu. Gece yarısına doğru aşçı kız taş sobanın üstüne çıktı, yaşlı adamın ayakları üzerinden uzanarak postunu çekti. Hasta, sen bana kızma Nastasya dedi. Çok yakında senin köşeyi boşaltacağım. Nastasya, ziyanı yok, sen canını sıkma önemli değil diye mırıldandı. Söylesene amca, neren ağrıyor? Nere ağrımıyor ki, içim kavruluyor. Neyim var bilmiyorum. Öksürünce boğazın da ağrıyor değil mi? Her yerim ağrıyor. Artık ölme vaktim geldi hepsi bu. Hasta arabacı of of of diye inleyerek sözünü tamamladı. Nastasya aşağı inerken hastanın üstünü örttü ve ayaklarını böyle iyice ört dedi ona. Hizmetçi evinin kandili yanıyordu. Nastasya ve yaklaşık on arabacı kimi yerde kimi kerevete uzanmış horlayarak uyuyordu. Taş sobanın üstünde bir tek hasta hafifçe inliyor... Eksürüyor ve yatağında dönüp duruyordu. Sabaha karşıysa sesi büsbütün kesildi. Açlı kız, alacak yatağında gerinip bir sonraki günü karşılarken, ''Gece çok tuhaf bir rüya gördüm.'' dedi. Rüyamda, Feodor amca yataktan inmiş, odun kesmeye gidiyor. ''Bana, Nastasya, dur, sana biraz yardım edeyim.'' diyor. Ben de ona, ''Sen odun kırabilir misin?'' diyorum. Ama o baltayı kaptığı gibi odunları öyle hızlı, öyle hızlı parçalıyor ki yongalar havada uçuşuyor. Ama nasıl olur? Sen hasta değil miydin diyorum. Hayır ben sağlamım diyor ve birden baltayı öyle bir savuruyor ki dehşete kapılıyorum. Çığlık atınca uyandım. Acaba öldü mü? Fyodor amca, hey amca. Fyodor'dan en ufak bir ses çıkmıyordu. Gerçekten ölmüş olmasın gidip bir bakalım dedi uyanmış arabacılardan biri. Hastanın yataktan sarkan sarı kıllarla kaplı eli, soğuk ve solgundu. Arabacı, sorunluya haber verelim, galiba ölmüş dedi. Fiyodor'un akrabası yoktu, buraya uzaklardan gelmişti. Ertesi gün cenazeyi koruluğun yanındaki yeni mezarlığa gömdüler. Nastasya birkaç gün boyunca her önüne gelene gördüğü rüyayı ve Fiyodor'un ölümünü ilk kendisinin sezdiğini anlatıp durdu. Bahar gelmişti. Şehrin ıslak sokaklarında içi hayvan gübresi dolu buz parçaları arasından minicik nehirler oluşmuş oluk oluk sular akıyordu. Sokaklarda yürüyen insanların giysilerinin renklerinde ve konuşmalarında bir canlılık vardı. Çitlerle çevrili küçük bahçelerde ağaçlardaki tomurcuklar çatlamıştı ve dallar serin esintiyle belli belirsiz sallanıyordu. Her yerden duru damlalar süzülüyor, toprağa düşüyordu. Serçeler neşe içinde ötüşüp küçücük kanatlarıyla daldan dala konuyordu. Çitlerin, evlerin ve ağaçların güneşi gören yerlerinde her şey kımıl kımıl ışıl ışıldı. Gökyüzünde, toprakta, insanların yüreğinde bir mutluluk, bir bahar tazeliği vardı. Ana caddelerin birinde, soylu bir toprak sahibine ait büyük bir konağın önüne taze saman serilmişti. Bu evde ölmek üzere olan ve daha önce yurt dışına gitme telaşı içinde bulunan hasta kadın yaşıyordu. Hastanın yattığı odanın kapalı kapıları önünde, onun kocasıyla yaşlı bir kadın ayakta beklemekteydiler. Divanda elindeki ayn atkısının içine bir şeyler sarmış olan rahip, gözlerini yere indirmiş oturuyordu. Köşedeki Walter tipi koltukta, ihtiyar bir kadın, bu hastanın annesiydi, için içine ağlıyordu. Bir oda hizmetçisi elinde temiz bir mendille ihtiyar kadının yanında durmuş, onun mendili isteyeceği anı kollayarak bekliyordu. Bir başka hizmetçi ise elinde tuttuğu bir şeyle ihtiyar kadının şakaklarını ovuyor, onu serinletmek için bonesinin altındaki kır saçlarına yüflüyordu. Hasta kadının kocası yanında duran orta yaşlı kadına, ''Hadi arkadaşım İsa yardımcın olsun.'' dedi. ''O size çok güveniyor. Onunla nasıl konuşacağınızı biliyorsunuz. Sizden isteğim, onu güzelce ikna etmenizdir kuzum. Hadi ne duruyorsunuz? Hastanın kocası, kadının odaya girmesi için kapıyı açmak üzereydik ki, kuzeni onu durdurdu. Mendilini birkaç kez gözlerine dokundurdu ve başını silkerek, işte şimdi sanırım artık ağladığım anlaşılmıyor, dedi ve kapıyı açarak hastanın olduğu tarafa yöneldi. Adam çok telaşlıydı. Eli ayağı birbirine karışmıştı. Önce ihtiyar kadına doğru yönelir gibi oldu ama birkaç adım attıktan sonra geriye döndü ve odayı boydan boya dolaşıp rahibin yanına geldi. Rahip bakışlarını ona çevirdi, kaşlarını yukarı doğru kaldırıp içini çekti. Kırlaşmış gür sakalı da yukarıya kalkıp indi. Hastanın kocası, Tanrım, Tanrım dedi. Rahip iç geçirerek, elimizden ne gelir ki dedi ve kaşlarıyla sakalı yeniden yukarı kalkıp indi. Hastanın kocası, umudunu tamamen yitirmiş bir ifadeyle Annesi de burada dedi, o buna dayanamaz, kızını o kadar seviyor, o kadar seviyor ki, Onun gibi birini görmedim. Hiç değilse siz, aziz peder, onu biraz yatıştırıp buradan uzaklaşmasını sağlasınız. Rahip ayağa kalkarak ihtiyar kadının yanına geldi. Hiç kimse, anne yüreğinin nelere kadir olduğunu tam olarak bilemez, dedi. Ne var ki, Tanrı merhametlidir. İhtiyar kadının yüzü ansızın seyirmeye başladı ve ardından histerik bir hıçkırağı tutuldu. Fakat biraz sakinleşince, rahip konuşmasını yeniden sürdürdü. Tanrı merhametlidir. Size şunu söyleyeceğim. Benim kilise cemaatinden, Maria Dimitrievna'dan çok daha kötü durumda olan hasta bir adam vardı ve ne oldu biliyor musunuz? Halktan sıradan bir adam şifalı otlarla onu kısa bir sürede iyileştirdi. İşte o adam şimdi Moskova'da. Vasili Dimitriyeviç'e de söyledim, denemekte de yarar olabilir. Hem hastaya da bir teselli olur, Tanrı'dan umut kesilmez. İhtiyar kadın, hayır o artık yaşayamaz diye karşılık verdi. Benim gibi bir ihtiyar dururken Tanrı onun canını alıyor. Pıçkırığı o kadar arttı ki sonunda dayanamayıp bayıldı. Astran'ın kocası elleriyle yüzünü kapadığı koşarak odadan dışarıya çıktı. Koridorda ilk olarak karşısına soluk soluğa kendisinden büyük kız kardeşini kovalayan 6 yaşındaki oğlu çıktı. Çocuklarında dısı adamı görünce "Çocukları annelerine götürmemi buyurmaz mısınız?" diye sordu. "Hayır, onları görmek istemiyor. Bu onu iyice üzer." Küçük çocuk kısa bir süre için durdu, dikkatle babasının yüzüne baktı. Sonra aniden ayağıyla çifte atar gibi yaparak neşeli bir çığlıkla yeniden koşmaya başladı. Koşarken kız kardeşine işaret ederek, Babacım şuna bak o yağız bir at diye bağırdı. Bu sırada diğer odada kuzen hastanın yanına oturmuş ve ustaca sözlerle onu ölüm düşüncesine alıştırmaya çalışıyordu. Doktor pencerenin önünde ilaç karıştırmaktaydı. Hasta ise, Beyaz sabahlığının içinde, çevresine yerleştirilmiş yastıkların arasında yatağına oturmuş, konuşmadan kuzen'e bakıyordu. ''Ah dostum!'' diyerek ansızın kuzenin sözünü kesti. ''Benimle böyle konuşmayın çocuk değilim artık. Ben dindar bir insanım, bunların hepsini biliyorum. Günlerimin sayılı olduğunu biliyorum ve şunu da biliyorum ki, kocam daha önce beni dinlemiş olsaydı şimdi İtalya'da olacaktım.'' Ve belki de, hatta eminim, sağlığıma kavuşmuş olacaktım. Bu konuda onu herkes uyarmıştı. Ama ne yapalım, demek Tanrı böyle istiyormuş. Hepimiz çok günah işlemişizdir. Bunu biliyorum ama ben Tanrı'nın merhametine sığınıyorum. O bağışlayandır. Umudumuz odur ki, o herkesi bağışlayacaktır. Kendimi anlamaya çalışıyorum. Ben de pek çok günah işledim kardeşim. Ama buna karşılık o kadar çok acı çektim ki, Acılarıma sabırla katlanmaya çalıştım. O halde pederi çağıralım mı kardeşim diye sordu kuzen. Kutsanınca kendinizi daha iyi hissedersiniz. Hasta bunu kabul ettiğinin işareti olarak başını öne eğdi ve Tanrım bu günahkar kulunu bağışla diye yavaşça mırıldandı. Kuzen odadan çıktı ve rahibe işaret verdi ve gözyaşları arasında hastanın kocasına dönerek ''O bir melek.'' dedi. Adam ağlamaya başladı. Rahip hastanın odasına girdi. İhtiyar kadın hala baygın yatıyordu. Birinci oda tam bir sessizliğe püründü. Beş dakika sonra rahip içerden çıktı. Ayin atkısını çıkardı ve saçlarını düzeltti. ''Tanrı'ya şükürler olsun şimdi daha sakinleşti.'' dedi. ''Sizi görmek istiyor.'' Bunun üstüne kocasıyla kuzeni içeri girdiler. Hasta, aziz tasvirine bakarak sessizce ağlıyordu. Adam, seni kutlarım hayatım dedi. Hasta'nın incecik dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Minnettarım dedi sessizce. Şimdi kendimi o kadar iyi hissediyorum, anlatılması güç tatlı bir duygu içindeyim. Tanrı ne kadar da merhametliymiş. O cömerttir ve her şeye kadirdir. Doğru değil mi? Sonra yeniden arzuyla dua ederek, yaş dolu gözlerle ikona baktı ve aniden bir şey anımsamışçasına durdu, işaretle kocasını yanına çağırdı ve hoşnutsuzluğunu belirten zayıf bir sesle ne zaman bir isteğimi yerine getirdiğini göreceğim diye yakındı. Kocası boynunu uzatmış itaatkar bir tavırla onu dinledikten sonra ''Neyi hayatım?'' diye sordu. ''Kaç kez söyledim. Bu doktorlar hiçbir şeyden anlamaz. Basit hekimler var. Onlar hastaları iyileştiriyor. Az önce peder de söyledi. Böyle biri varmış. Git onu getir.'' ''Kimi hayatım?'' ''Tanrım, beni neden anlamak istemiyorsun?'' dedi. Hasta yüzünü buruşturdu ve gözlerini kapadı. Doktor, hastaya yaklaşarak bileğine tuttu. Nabzı gittikçe yavaşlıyordu. Doktor, hastanın kocasına işaret etti. Hasta, doktorun bu hareketini fark etti ve korkuyla geriledi. Kuzen, başını çevirdi ve ağlamaya başladı. Ağlama, dedi hasta. Hem kendini hem de beni üzüyorsun. Ağlaman son anımda kalbimi dolduran huzuru yok ediyor. Sen bir meleksin, dedi kuzen ve hastanın elini öptü. Hayır, şuradan öp. Yalnızca ölülerin eli öpülür. Tanrım, Tanrım. O akşam hasta artık ölüydü ve cesedi büyük evin konuk odasında bir tabutun içinde duruyordu. Kapıları kapalı büyük salonda bir diyakoz oturmuş, genizden ölçülü bir sesle zeburdan ilahiler okuyordu. Ölünün beyaz alnına, ahar bammımını andıran ellerine, dizlerinde ve ayak uçlarında ürkütücü bir biçimde yukarıya doğru kalkık örtüsünün taşlaşmış gibi duran kıvrımlarına, uzun gümüş şamdanlardan parlak bir mum ışığı vuruyordu. Diakos sözlerinin anlamını bilmeden düzenli bir şekilde okuyordu ve bu sessiz odada sözcükler tuhaf bir şekilde çınlayıp yok oluyordu. Ara sıra uzaktaki bir odadan çocukların sesleri ve patırtıları duyuluyordu. Zebur'un sözleri şöyleydi. Yüzlerini gizlersin, şaşırırlar. Nefeslerini alırsın, ölürler. Küle dönerler. Ruh verirsin canlanırlar Ve yeryüzünü şenlendirirler. Tanrı'ya sonsuz hamd olsun. Ölünün yüzü, katı, Durgun ve ürkütücüydü. Ne temiz soğuk alnında, Ne de sımsıkı kapalı dudaklarında Hiçbir kıpırdanma yoktu. Davud'un sözlerine Pür dikkat kesilmişti sanki. Acaba, hiç değilse şimdi, bu yüce sözleri anlıyor muydu? 4 Bir ay sonra kadının mezarının üstünde bir şapel yükselmişti. Fyodor'un gömüldüğü yerde ise hala mezar taşı yoktu. Bir zamanlar yaşadığının tek kanıtı olan tümseyin üstünde körpe yeşil otlar yaşarmıştı yalnızca. Yolcu hanındaki aşçı kız Seryoga dedi: "Fyodor'un mezar taşını almazsan günaha girersin. Hep kıştayız, kıştayız diyordum. Peki ya şimdi niçin sözünü tutmuyorsun? Benim yanımda konuşmadınız mı? Bak sana bir kez göründü. Almazsan bu kez gelir boğazına yapışır vallahi." Ne yani inkar eden mi var diye yanıtladı Seryoga. Taşı söz verdiğim gibi alacağım hem de bir buçuk rubleye. Unutmadım unutmasına da yalnız bunun bir de taşıması var. Bir fırsatını bulup şehre gidince alacağım. Bu sırada onları dinlemekte olan ihtiyar bir arabacı hiç olmazsa mezarına bir haç koysaydın olmaz mıydı diye seslendi. Hiç mi korku yok sende? Zavallının çizmelerini giyiyorsun ya. Haçı nereden bulacağım? Kütükleri yontup haç yapamam ya. Ne saçmalıyorsun öyle, sana kütükten haç yap diyen mi var? Eline baltayı al, erkenden ormana git, istemediğin kadar ağaç var orada. Bir diş budak mı olur yoksa başka bir şey mi? Al sana haç dikecek odun. Erkenden git, yoksa bir de bekçiye vodka almak zorunda kalmayasın. İnsan böyle her ıvır zıvır şey için içki içirmeye kalkarsa buna servet dayanmaz. Geçenlerde benim arabanın özek ağacı kırıldıydı, gittim ormandan bir dal kestim ve çok iyi bir tane daha yaptım, kimse bir şey fark etmedi. Sabah erken henüz şafak sökmeden Seryoga, baltayı alıp ormana gitti. Güneş ışınlarının henüz aydınlatmadığı toprak, otlar, yapraklar donuk renkli soğuk bir çiğ ile kaplanmıştı. Gün, gökyüzünü saran incecik bulutlara zayıf ışıklarını yansıtarak, doğudan belli belirsiz ağarmaya başlamıştı. Ne yerde bir otçuk ne de ağaçların dallarında bir yaprak kıpırdıyordu. Ormanın sessizliğini bozan tek şey, Ara sıra ağaçların en sık olduğu yerde yankılanan kanat çırpmaları ya da arabacının yürürken çıkardığı hışırtılardı. Derken tuhaf, doğaya yabancı bir ses ormanın sessizliğini yırttı. Ses ormanın kıyısına kadar yayıldı ve orada donup kaldı. Sonra aynı ses bir daha, bir daha duyuldu ve düzenli olarak toprağa sarılmış ağaçların birinin gövdesine yakın bir yerde ardarda yinelenmeye başladı. Ağacın tepesi alışılmadık bir biçimde titredi, taze yaprakları bir şeyler söylüyormuşçasına hışırdadı, dalındaki kızıl gerdan öterek iki kere kanat çırptı ve kuyruğunu seyirterek başka bir ağaca kondu. Balta aşağılardan gittikçe boğuk sesler çıkarken, ağaç kütürdüyor, beyaz yongalar çiğle örtülü taze otların üzerine düşüyordu. Ve vuruşların ardından hafif bir çatırda duyuldu. Ağaç bütün gövdesiyle titredi, önce yana doğru kalkıldı, fakat hemen ardından kökü üstünde korkuyla irkilerek yeniden doğruldu. Bir an için her şey sustu. Ardından ağaç tekrar yana doğru eğildi, gövdesinde yine bir çatırtı duyuldu ve dalları kırılarak, taze yaprakları kopararak, boylu boyuna nemli toprağa yığıldı. Balta vuruşları ve ayak sesleri bıçak gibi kesildi. Kızılgâr'dan öterek daha da yukarılara havalandı. Kanatlarıyla dokunduğu dal bir süre sallandı ve sonra öteki dallar gibi yapraklarıyla birlikte durgunlaştı. Ağaçlar, kımıltısız dallarıyla açılan boşlukta güzelliklerini daha bir sevinçle sergiliyordu. Güneşin ilk ışıkları saydam bulutu yarıp, toprağı ve göğü aydınlattı. sis dalga dalga çukurlara dökülüyor çiğ damlaları yeşilliğin üzerinde ışıl ışıl oynamaya başladı. Beyaza dönüşen saydam bulutlar, mavileşen gökyüzünde hızla dağıldı. Kuşlar ormanın derinliklerinde durmadan hareket ediyor ve telaş içinde mutlulukla cıvıl cıvıl ütüşüyordu. Tepelerdeki taze yapraklar huzur içinde neşeyle hışırdıyor, yaşamlarını sürdüren ağaçların dalları, yerde yatan ölü ağacın üstünde yavaş, görkemli bir biçimde sallanıyordu.